Ey insan, sen Ta Rabbi'ne kavuşuncaya kadar didinip duracaksın. Fama yuhasabu ve ila Hesap defteri eline verilen kimsenin hesabı kolayca görülür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 O dünyadayken ailesi içinde keyifli şımarık idi İnnehu <gülüyor> Hiçbir surette Rabbine dönmeyeceğini sanırdı <gülüyor> Hayır o Rabbine dönecek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 فَبَشِّرْهُمْ بِعَدَابٍ أَلِيمٍ Sen de onlara gayet acı bir azap müjdele. <gülüyor> Fakat iman edip makul ve güzel işler yapanlara ise hiç kesintiye uğramayan, Bitip tükenmeyen mükafat vardır.